Matta 14. Bölüm O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Hirodes adamlarına ''Bu vaftizci Yahya'dır'' dedi. ''Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur.'' Hirodes, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiye yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Hirodes'e o kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır, demişti. Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk, Yahya'yı peygamber sayıyordu. Hirodes'in doğum günüşenliği sırasında, Hirodya'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu, Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki, and içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız, annesinin kışkırtmasıyla, bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği antdan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip ''Burası ıssız bir yer.'' dediler. ''Vakit de geç oldu.'' Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa, Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin. Dedi. Öğrenciler, Burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki. Dediler. İsa, Onları buraya. Bana getirin. Dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra, Beş ekmekle iki balığı aldı, Gözlerini göğe kaldırarak şükretti Sonra ekmekleri bölüp Öğrencilerine verdi Onlar da halka dağıttılar Herkes yiyip doydu Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar Yemek yiyenlerin sayısı Kadın ve çocuklar hariç Yaklaşık 5000 erkekti Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip Kendisinden önce karşı yakaya Geçmelerini buyurdu bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet! Diyerek korkuyla bağırıştılar Ama İsa hemen onlara seslenerek Cesur oğlum benim korkmayın Dedi Petrus buna karşılık Ya Rab Dedi Eğer seni sen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geliyorum İsa Gel Dedi Petrus da tekneden indi suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, bakmaya başladı. Yarab, beni kurtar, diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun? dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun, diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp, Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.